Müzik Endüstrisi Ne Haber? Okay. Müzik Endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ergülek. Merhaba. Müzik endüstrisinin değer zincirini ve zincir içindeki ekosistemi konuşmak için 15 günde bir sizlerle birlikte oluyorum. Hazırlayan ve sunan Merve Eryürk. Her programda endüstrünün içinde merak ettiğim bir alanı, o alanda uzman konukla sohbet ederek endüstriye bir tepeden bakıyoruz. Kısıtlı bir zaman içinde ne kadar tepeden bakabilirsek tabii. Bu haftaki konuğum Serkan Fidan. Müzik endüstrisindeki şapkalarını sıralamak gerekirse organizatör, menajer, yapımcı, ve müzik performansları gösteren bir mekana da sahibim. Müzik endüstrisini konuşurken endüstriyi ikiye bölerek konuşuyoruz genelde canlı müzik ve kayıtlı müzik endüstrisi olarak. Serkan Fidan'la daha çok canlı müzik sektörünü konuşmak istiyorum ama yer yer kayıtlı müzik alanındaki tecrübelerine göre de e, gözüne ışık tutacağımız sorularımız da oluyor olacak. Öncelikle Serkan Bey hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. E, müzik endüstrisindeki şapkaları doğru sıraladın mı bu arada? Bir eksikliğimiz var mı? E, yok, gayet doğru. Sadece mekan ortağı desek daha iyi olur sahibi. Tamam. Peki, o düzeltmemizi de yaptık <gülüyor> o zaman. E, i̇lk sorum şöyle aslında Serkan Bey. Biz canlı müzik ve kayıtlı müzik olarak ikiye bölüyoruz endüstriyi. Bilmiyorum doğru mu yapıyoruz ama öyle anlatıyoruz genelde. E, şeyi sormak istiyorum... Gelir olarak olabilir, potansiyel olarak olabilir. Ee, ya bir kere ikiye bölmek doğru mu? Ee, i̇kinci sorum da gelir ya da hacimsel olarak ya da potansiyel olarak sizce ikisinin durumu nasıl? Yani yarı yarıya mı, biri daha ön planda mı? Onu çok sormak istiyorum, merak ettiğim konulardan biri. Ee, i̇kiye bölmek hani bir, bir sınıflandırma şekilde kadar doğru. Anlatıyor her şeyi bilemiyorum ama hani bir şey ifade ediyor belki. Mantıklı bir bölüm canlı müzik ve kayıtlı müzik olarak ikiye ayırmak. Özellikle pandemi döneminde çok işimize yarayan bir ayırma metoduydu. Ama bunda da kendi içlerinde çok fazla detayları var. işte hani Canlı müzik kayıtlı müzik endüstrisinin yıllık cirosuna bakmaya çalışsak o neye göre hesaplanıyor? Mesela hani işte yabancı sanatçıların burada oluşturduğu ekonomiler, e, e, yerli sanatçıların Avrupa'daki dinlemelerden kazandığı ekonomiler har bir içerisinde girmiş durumda şey olarak ama ana olarak kayıt müzik ve canlı müzik olarak ayirebiliriz. Büyüklük olarak herhalde tahmini söylüyorum herhangi bir veriye dayanmadan sadece kişisel tahminimle söylüyorum ama e, canlı müzik endüstrisi kayıtlı müzik endüstrisinin çok çok eee üzerindedir. Hani yarı yarıya bile değil. Hani böyle onda bir. E, gibi bir fark vardır aralarında diye tahmin ediyorum. Pandemi dönemi hariç pandemi döneminde canlı müzik genişlesi tamamen durdu. Kayıtlarımızı genişlesisi biraz küçülerek yoluna devam etti tabii. Evet, dünyada da böyle mi sizce? Evet dünyada da benzer şekilde evet dünyada da benzer evet. şekilde. Daha büyük olan canlı müzik sektörü diyoruz aslında. Evet ama evet. e, tabi üzülerek. Tabii çok, yine... çok, çok geniş bir şeyden bahsediyoruz canlı müzik dediğimiz zaman hani e, sadece konser ve festival e, trafiğini dünyadaki ölçseniz dünya kadar büyük bir ekonomi oluşuyor. Ciro evet. bazında söylüyorum tabii ki. E, çok dağılan bir para var ama büyük cirolardan bahsediyoruz. Onun dışında e, milyonlarca müzik kulübünde e, canlı müzik yapılmaya devam ediliyor. Onlar da çok büyük bir şey. Sırf İstanbul'da e, onlarca e, canlı müzik yapılan yer vardır bir şey olacak. Evet onların hepsini bir şey aldığımızda. Üzücü olan kısım tabii şey bu e, yine endüstride bir veri olmadığı için ne yazık ki göremiyoruz aslında. Gelirleri keşke şöyle bir görebilseydik. Canlı müzik sektöründeki gelirler neyin geliri tabii bu arada da bunları böyle bir konuşabilsek keşke ama en azından yani, ilk tespiti yapalım. Canlı müzik sektörü büyüktür. Kayıtlı müzik sektörüne göre bir hacimsel çok, olarak çok şeyini çok söyleyebiliriz. Yani, tamam. çok, çok büyük diyebiliriz. Ee, Endüstri'de de bir çok tanınan birisiniz ama yine dinleyicilere tanıtmak için siz organizatör olarak hangi festivalleri ve konserleri düzenliyorsunuz? Ee, Tabii işte o da çok şey ama Zeytin Irak Festivali en büyüğü, en bilimliliği. Onunla başlayan bir yolculukta işte Kuşadası Gençlik Festivali, Samsun Gençlik Festivali, Çukurova Rock Festivali ve birçok Şehirde gerçekleşen Milyon Fest'lerin programlarını ben ilk günden beri yapıyorum. Ee, onun dışında e, Kadıköy Belediyesi'nin geçen sene e, yaptığı e, Kalamış Yaz Festivali etkinliğinde de hani, e, elimden gelen katkıları sunmaya çalıştım. Orada çok işin e, başında bir ekip var zaten ama e, orada onların e, çalışma şekline destek olmaya çalıştım. Onun dışında evet. da yıl içerisinde, yıl ufakta birçok başka konser organizasyonlar da yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Evet, şeyde de Türkiye'nin en önemli ve en eski festivallerinden biri Zeytinler Ak Festivali diyebilir miyiz? Evet, evet tabii ki. Evet, ben tabii böyle iddialı konuşuyorum. Siz oradan mütevazı olarak beni hep düzeltiyorsunuz ama <gülüyor> tabii ki Zeytinler Festivali çok büyük ve çok kıymetli festivallerden biri. Bize de katkısı çok oluyor böylelikle dinleyiciler olarak güzel müziklerle buluşmamıza vesile oluyorsunuz. Bir diğer sorum aslında pandemide, işte başta belirttiğimiz gibi müzik endüstrisinin en fazla yara alan kısmı canlı müzik sektörü oldu. E, o sırada bazı araştırmalarda gösterdik, biraz yurt dışı araştırmalara baktık orada. kayıtlı müzik endüstrisi dijital gelirleri arttı. Yani bir kayıba gitmedi daha fazla dinleyicilerin, evde müzik dinlemesi, abonelik satışların artması. Ya orada büyüyen bir şey olmaya başladı. E, şu an canlı müzik sektörü ne durumda? Yani biz pandemi bitmiş gözüyle bakıyorum. Ben bir dinleyiciyim bu arada. Hani bir müzik endüstrisinde bu alanlarda hiç çalışmayan, sadece müziği dinleyen, konserleri takip eden biriyim ama siz nasıl görüyorsunuz şu an, şu an biz pandemi bitti ve canlı müzik sektörü eskisi gibi devam ediyor mu? Ee, şöyle, canlı müzik sektörü üzerinde e, pandemiden kaynaklı bir tek kalan kısıtlama, gece bir de müziğin bitme sorumluluğu kısıtlaması. Ee, onun dışında bütün diğer kısıtlamalar kalkmış durumda. Ee, psikolojik olarak da insanlar hani pandemi e, etkilerinden hemen hemen kurtulmuş durumdalar. Hani ben etkinlik mekanlarında maske takarak giren kapalı e, mekanlara e, çok az insan görüyorum. Yani %1, %2'lere düşmüş durumda. E, bak, normale çok yakın şeylere geldi e, baktığımız zaman. Hı -hı. Ancak e, hani şey olarak ekonomik olarak çok e, sağlıklı olmayan bir, bir büyüme içerisine girdi hani e, maliyetler çok e, artmış durumda Hı -hı. ve bu artan maliyetler bilet fiyatlarına aynı oranda yansıtılamıyor öyle bir sıkıntısı var e, şu anda ama bu pandemiyle ilgili değil herhalde genel ekonomik durumu ile ilgili bir şey ülkenin içinde bulundu. Evet. Ee, şey e, hala müzik yasakları Bu bize şeyi hatırlatır mısınız ne yasaydı bu gece birden sonra müziğin olmamasıydı değil mi evet evet müzikler tamamen kapanıyor canlı da kayıtlı da müzik de kapanıyor 12 on, on idi onu 1'e çektiler onu 1 oldu ee, peki ya, sebebi yazıp, neydi <gülüyor> herhalde insanlar daha fazla vakit geçirmesin sosyalleşmesinler diye o gelen bir sınırın Ondan... sınırı anladım e, Hani 12'de müzik bitiyordu, işte kapasite sınırlaması vardı falan hepsi bitti. O 12'deki müzik yasağını yazın gece 1'e çektiler turizmi düşünerek. Evet. Ee, şimdi hala o yasak devam ediyor, kalkmadı. Geri kalan evet. her şey kalktı, bütün önlemler kalktı. Bir o ee, hala devam ediyor. Evet. Tam olarak da gerekçesinde bilmemekle beraber... Bu şekilde bir yorum yapıyoruz aslında diye. hani Siz sektörden biri olarak siz tam gerekçeyi biliyor musunuz diye merak ettim ama sizde de... O işte pandemide alınan önlemler çerçevesinde bir şeydi. Bir bir şey yapıldı. Evet. Ama hala devam, devam yani ediyor. Devam ediyor. Peki. O zaman e, diğer hazır bu şeyden bahsederken. Şimdi canlı müzik sektörü işte bu kan kaybediyor sonrasında işte konserler devam ediyor falan ama sonra şunlara çok tanıklık etmeye başladık. İptal olan konserler ve festivaller. Orada da bizi bir aydınlatabilir misiniz? Bazen böyle bütün bu e, olayları yaşıyoruz, unutuyoruz, tekrar yenisi geliyor, eskiyi unutuyoruz, yeni başka bir gerçeğimiz oluyor. E, i̇ptal olan konserler ve festivaller arda arda geldi. E, şimdi mesela öyle bir gündem yok ama e, önceki şunu sormak istiyorum. İptallerin sebepleri nelerdi? E, ve sonra bu iptaller ve engellerde müzik endüstrisi ne yaptı? Şimdi o kadar çok iptal... E... Ve engelleme oldu ki bu yıl boyunca hepsinde farklı sebepleri oldu. Farklı etkinlikler de ertelendi ya da iptal edildi. Farklı sebeplerle oldu. Ve olmaya da devam ediyor aslında. Biz birazcık şey yapmadık. Ben çok yakın zamanda birkaç gün önce İlk Ayak bir paylaşımı yaptığını gördüm. Yine bir konserinin bizim verilmediğine dair. Şimdi çeşit çeşit şeyler olabiliyor. Yani bizim yaptığımız üç tane festivalimiz iptal edildi. Hı hı. yapmayı plandıklarımıza da izin verilmedi ondan sonra hiç anons edemediğimiz iki tanesi iptal edildi, üç tane de anons edemediğimiz festivale izin verilmedi. Anons da edemedik. Şimdi gerekçeler çok farklılık gösterebiliyor. İşte Fethiye'deki festivali iptal etmek için sebep oradaki çevreye festivalin vermiş olduğu bir zarar olabiliyor. İşte, diğeri için sebep başka bir şey olabiliyor. Birinde hı hı. gösteriliyor, birinde bir şey gösteriliyor. Çünkü e, bu çok büyük festival, e, çok büyük bir turizm hareketi. Yani Binlerce insan e, bir yere geliyorlar. Ve o kadar 20 bin, 30 bin, 40 bin kişinin geldiği bir yerde e, hiç kimsenin rahatsız olmadan ve hiçbir iz bırakmadan yapma ihtimali olmayan büyük birikteki etkinliklerden bahsediyoruz. E, dolayısıyla o 20 bin kişi geldiği yeri de kirletiyor. Bir gürültü kirliliğine ve trafik sorununa da sebep oluyor. Bunların hepsine sebep oluyor ama e, önemli olan şey bundan sonra bütün festival alanları temizlenerek e, alındığından daha temiz şekilde bırakılıyor. E, hı hı. İşte e başka artıları oluyor. Böylece turizmle tanıtımına katkıları gibi şeylerden bakmak lazım. Sebep arandığı zaman çok rahat buldum. Ama işte ben Kadıköy'de oturuyorum. E, 15 günde bir gün e, mesela Normalde 2 dakikada gittiğim mesafeyi 45 dakikada gidemediğim bir e, futbol maçı olduğu için. Hı hı. Ben bugüne kadar hani futbol maçlarının oluşturduğu çevresel ve trafiksel sorunlardan dolayı futbol maçını yasaklayan bir e, valiye ya da kaybakalı denk gelmedim. Hı hı. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> aslında benzer bir yerden şey yapılan bir şey. Bir bu futbol maçları her hafta oluyor. Bunun en azından evet. sayıda bir kere olan bir şeyden evet. bahsediyoruz. tekil konserlerle ilgili işte yeri geliyor salon tahsislerini iptal ediyorlar. Yeri geliyor varlık, kaymakamlık güvenlik sebebiyle iptal edebiliyor. Yeri geliyor işte o bir kamu kuruluşunun yaptığı bir konser oluyor ve ona o kamu kuruluşuna bu bir ölçüde bunlar belediyeler oluyor, Ona yapılan baskılar sonucu belediye iptal etmek zorunda kalıyor. Ee, Birçok sebebi oluyor yani. Hı hı, türlü türlü bazı Ama gerekçelerle. Asıl, en en temelinde de hani şey e, biraz da yani seçim yaklaşmasıyla da şeyli biraz canıyor. Hani, böyle e, bir e, Yaşam tarzını karşısına almak gibi bir şey oluyor, şey oluyor Evet. E, o, ben... hani bu hareketlerin tamamı e, ülkenin seçim atmosferine girmiş olmasıyla ilgiliymiş gibi geliyor bana. Hani e, Öyle biz var. bir kısmın o oy şeylerin e, kabuklaşmasıyla ilgili falan bir şey. Onu da düşünüyorsunuz. O, bizim hayatımız ve işimiz ama. Öyle bir şeyin parça olabilirsiniz. Öyle olabilir. bir şey var. Benim anlayamadım aslında. Şimdi e, iki iç içe sordum. Şimdi ikinci soruyu sormadan önce ama... Yani ben bir müzik festivali yapan biriyim. Ve gidiyorum bir yerden izin alıyorum. O izin aldığım yerde işte ne bileyim... Zeytinli Rock Festivali'ni yapan biriyim. Ve valilikten e, gerekli izinleri alıyorum. Ve benim her sene ne kadar potansiyelde ve ne yaptığımı biliyorum. Dolayısıyla karşılaşılabilecek, çevresel olabilir... Işte, ee, ne bileyim kirlenme olabilir ya da oradaki organizasyon ya da trafikle ilgili olarak zaten o mekanın ya da o şehrin e, bir yılı bir süresi var. Oradaki gördüğü bir kere müziğin ciddi bir katkısı var oradaki o şehire verdiği bir ekonomi var ve orada olabilecek bazı ne diyeyim işte belirttiğiniz gibi çevresel bazı problemler içinde bunu onarmak, tamir etmek ve iyileştirmek için de bir yılı var. Şimdi hem izni veriliyor hem bu iyileştirme yapılmıyor. Sonrası izni veren kişi bir anda da iptal edebiliyor. Doğru bir özet oluyor mu benim bu yaptığım? Öyle mi oluyor sahiden? Ee, şimdi izin durumu biraz doğrudan verdiği izni iptal eden de oluyor. Hı hı. Bunu hiç izin vermemeyerek de iptal ediliyor. Anlatın. Şey de olur. sözlü izin verip ondan sonra ondan. E, yazılı hale geldiği zaman da bir e, şey oluyor. Ama aslında e, ben hukukçu değilim ama e, son şeylerde de bir değişiklik olmadıysa yani aslında da bir e, izin alma gibi bir durum da yok aslında. Bilgilendirme Hı. yazısı gönderilir aslında e, emniyete ve hukukçu e, valiliğe, emniyet üzerinden. Hı. Bu bilgilendirme yazısında da işte etkinlik tarif edilir. Etkinlikte görev alacak güvenlik sayısı onların sertifikaları verilir. Etkinlikte sahne hı hı. sanatçılar ve onların kimlik bilgileri e, paylaşılır. E, bunlar paylaşıldıktan sonra da e, o bir şeydir. Aslında direkçeyiz evet. eskiden hani 10 yıl önce, 15 yıl önce festivaller yaparken festivalden bir gece önce, iki gece önce verirdik ama hiç öyle bir izin ve geri gerilemiş beklemezdik. Hı hı. ama şimdi artık maalesef e, hani, o büyüklükte bir etkinlik yapmak için e, o şeyin ülke dair amirleriyle oturup konuşmadan yapma şansınız yok. Yok şey Ne riskli bir iş yani koca bir festival yapmak için organize ediyorsunuz belki izin bile alıyorsunuz hatta her yıl düzenli olarak yapıp talebi de görüyorsunuz yani bir oradaki şehrin belediyesi olsun ya da o taraflarda ya yani o büyük e, katılımı ya da o büyük koca organizasyonu görüyorsunuz. Siz gerekli organizasyonu yapıyorsunuz. Biz dinleyiciler olarak heyecanlı o tarihleri bekliyoruz ve bir anda çok da altyapısı olmayan gerekçelerle bile iptaller olabiliyor. Çok riskli bir iş yapıyorsunuz. Vallahi. yani Sizin gibi insanlar olmasa, yani bu riskleri alan insanlar olmasa biz müzik dinleyicileri çok e, böyle güzel organizasyonlarda olamayız. E, ne diyeyim? Yani sabrınıza e, cesaretinize sağlık diyeyim. Yani yeni yılda da e, şeyi çok sormak istiyorum. Bütün bu festivaller iptal oluyor. Ben sosyal mecradan takip edebildim ama müzik endüstrisi bu iptaller ve engelleri için e, herhangi bir şey yapıyor mu? Böyle beraber tek ses olmak, bir şey söylemek bu anlamda. Ne durum? Oradaki yani, durumlar nedir diye sormak istiyorum. Yani sosyal medya üzerinden bence yeterli tepkiler veriliyor. Hani ben orada bir eksik bir şey görmedim. Bu sene iptal edilen bütün işler için Yeterince gürültü kopartıldı ama böyle hani ee, daha ee, daha örgütlü bir sektör değil, müzik sektörü. Hepimiz evet. pandemide de yaşadık onu. Evet. E, o, o, o noktada ilerlemesi çok e, bir şekilde pandemi zamanlarında en azından birlik olmak, kayıtlı olmak, bir arada hareket edebilmek, ortak açıklama yapabilmek gibi konuların önemi anlaşıldı. Ee, ama o işler çok hızlı olabilecek işler değil, değil. Ee, bu böyle sorunlar yaşadıkça onlara zemin oluşturuyor bu dediğiniz şeyin tamamen gerçekleşebilmesi ha. için ama daha Türkiye'de müzik endüstrisinin kat etmesi gereken bu anlamda çok yol var zaten çok başında sadece bunun artık e, bir gereklilik olduğunu herkes biliyor şey olarak Diğer taraftan da biz hani kendi festivallerimizle ilgili olarak kısmında e, ee, çok da hani <gülüyor> gibi, ya, gibi, mahkeme süreci devam ettiği için e, çok hani konuyu da çok da büyütmedik. O süreç tamamlansın diye bekledik ama o süreç de bizim e, umduğumuzdan çok daha uzun. Süreydi. Evet. Yani, örneklerinden çok daha uzun sürdü idare mahkemesinin karar vermesi. <gülüyor> devam <gülüyor> de, hukuksal süreç de var. Ee, i̇nşallah olumlu sonuçlanır da sonraki yıllarda o alanda festival yapmaya devam edebiliriz. Umarım. Yani diğer başka diğer organizasyonlara da emsal olacak Ya zaten bu tip şeyler olmasın ama emsal olacak bir karar çıkar umarım. E... Aslında hani sektörün takip etmesi gereken şey o hukuksal süreçler. Çünkü Aynen o anlık öyle. Evet. zaten veriliyor ama işte o mahkeme süreçleri iki yıl üç yıl sürüyor ve aslında o mahkemelerin olumlu sonuçlanması lazım ki bundan sonrakilerde de elmser teşkil etsin ve daha Doğru. rahat yapılabilirsin. Evet, sadece sormak istedim ben sosyal mecradan takip edebildim sadece. Ben sadece sosyal mecrada yapılan e, tepkilerin çok bir yere gitmediği kanısındayım zaten. Orada kocaman sesler çıkıyor ama bir yere gitmiyor. Sadece o yüksek sesle kalıyor. Dava umarım güzel sonuçlanır. 2023'te güzel haberler alırız umarım. Pandemide dijital konserler yapıldı. Yani canlı konserlerin tabii ki yerini tutamıyor ama e, burada da böyle bir iş konu olduğunu gördük mesela. Ee, bu alanda para kazanılabildi mi? Yani potansiyeli olan yerlerde dijital e, konserlerin bir yeri var mı endüstride? Ee, paralar kazanıldı ama bunlar daha ziyade e, böyle bir e, destek kampanyasının bir parçası gibi oldu. Hep hı hı. E, kazanılan paralar kadar ekonomiler yaratan bir alan olmadı e, hı hı. festivaller, sponsorların Desteği olan bazı işler oldu. Onların sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Oralarda, paralar kazanıldı. Ee, biz dijital bir festival yaptık. Efe'de katılım olmadan. Yani Sponsorların de destekleri olmasa yapılamaz bir işti. Bazı Hı -hı. uygulamalar çıktı oralardan online e, konserler oldu. Metaverse konserler yapıldı. Biz bunları sizinle daha önce sohbet etmiştik. E, hatırlıyorum ben. Ben hep bunlara çok soğuk e, olan evet. taraftaydım. Bunun evet. hani, Bir konserin bir sosyal bir deneyim olduğuna inanıyorum ben aynı zamanda. Sadece o performansı dinlemekle ilgili bir şey olmadığını düşünüyorum. Ondan önce insanların bir sosyal aktivitesi olduğunu düşünüyorum. Bir miktarda ben haklı çıkmış gibiyim kısa vadede en azından. Evet. Normal konserler başladıktan sonra o dijital konser devri tamamen Hı, ortada kapandı. Ben hani açıkçası bir dönem olan acaba hibrit, çok özür dilerim. <gülüyor> <ben> de, <gülüyor> acaba hibrit konserlere mi dönecek? Hani gerçek konserler de olacak hmm. ve bir taraftan da bunlar canlı yayınlanacak mı diye düşündüm. Çünkü çok bu yönde uygulamalar yapıldı. Üretildi. Ama şu anda hiç aynı canlı. zamanda online yayınlanan bir konserle pek etmiyorum ben. Evet. Dünyada o... da çok etmiyorum yani o. Evet. E, o galiba biraz da şey hedef kitleyle de çok ilgisi var diye düşünüyorum. 12 yaşında bir oğlum var şimdi. O müziği mesela oyunlardan keşfediyor. Oyunların içerisindeki konserlere gidiyor. Müthiş keyif alıyor. Gözlükleri takıyor. Başka başka bir alan var orada. Hani benim pandemi dönemindeki dijital konser dediğimiz şey çok o hani o evdeki dijital yayınlar ne kadar sponsorla büyük işler gibi yapılsa da Endüstrinin aslında bu canlı konser dediği şeyi dijitalde bambaşka tecrübelerle başka şekilde sunacak elbette ama orada daha çok yol var diye düşünüyorum. Ha, aynen ki. dediğiniz gibi olacak. Ben de öyle. Yani o gözlüklerle hmm. e, oyun dünyasıyla birleşerek e, yine başka bir tecrübe dönüştürmesi gerekiyor. Evet. E, benim oğlum keyifle onları tecrübe ediyor. Çok da şey yapıyor. E, ben de onun sayesini görüyorum. Ben onun için şimdi yaşlıyım. 43 yaşındayım ve o tecrübe ettiği şey beni Sadece aa şahaneymiş falan diyorum ama hani onu takip eden biri değilim. O şimdi onu takip ediyor ve çok keyif alıyor. Oradaki onun konser tecrübesi oluyor. İlerleyen dönemde bunu da keyifle konuşuruz umarım. Endüstriye güzel e, dönüşleri olsun. E, sanatsal işler de olsun umarım. Onları da tecrübe ederiz. Yazı Bir sorun da... Hı, Oğlunuzu buyurun. da ilerleyen senelerde gerçek konser deneyimine transfer ederiz. Evet, festivallerde bir <gülüyor> şey olabilir. Evet, çok da isterim ben de. Peki, e, yani dilime eşek araları soksun ama bir daha pandemi olursa müzik, müzik endüstrisi hazırlıklı mı? Yoksa aynı derece hazırlıksız mı yakalanırız? Ee, şimdi birazcık daha hazırlıklı. Hı -hı. Ee, en azından bir tecrübe var, yaşanmış bir tecrübe var. İşte Hı -hı. müzik endüstrisinin en başlarında konuşuyorduk, sizle de konuşuyorduk. Ee, işte bana mesela hani e, Avrupa Birliği 60 milyon euro verse ve bunu Hı -hı. ihtiyacı olan müzik endüstrisi ve ihtiyacı olan insanlara da dese ben kaç kişiler, bin kişi mi, beş bin kişi mi, elli bin kişi mi bunları bilmiyorum diye anlatıyordum. İşte meşrek büyüklerinin yaptığı kampanyalar sayesinde bir, artık e, elimizde gerçek bazı veriler var en azından. Kaç kişi faydalandı, kaç kişinin ihtiyacı vardı, kaç kişinin yoktu gibi. Yani bir, bir parça daha hazırlıklıyız ama hani e, kesin hazırızdan çok uzağız. Evet. evet şey olmasın en azından bu kadar pandemi pandemi şeyleriyle böyle çok da işte karartmak istemiyorum ama bir tane de güzel bir gelişme oldu müzikinin üstünde. Onu sormak istiyorum size. Geçtiğimiz haftalarda bir eğlence vergisi kaldırıldı. Haberi çıktım. Bu, ben canlı müzik sektöründe çalışmıyorum ama böyle o sektörde çalışan insanların üzerindeki mali yüklerden çok bahsediliyordu. Ve eğlence vergisi de bunlardan biriydi. Bizi eğlence vergisinin, ya ismi çok eğlenceli bir kere. Eğlence vergisi nedir? E, ne kaldırıldı, ne alınıyordu ki bir sorsam size de bizi bilgilendirseniz. E, tabii tabii. Konser kısmını ben hakimim tabii, tiyatro ve başka şeylerle ilgili de alınan bir belgide. hepsi kaldırıldı. Sinema gösterilerinden de kaldırıldı. Oradaki oranları hiç bilmiyorum ama konserlerde konserin gerçekleştiği bölgeye bağlı olan belediyeye bilet satışının KDV'si düştükten sonraki rakamın %9.1'i, %10 demir ama %9.1'i de yanılmıyorsam ilgili belediye rüsum yani eğlence vergisi olarak ödenir bilet satış raporları e, daha sonra. Bu birincisi çok büyük bir e, oran hani e, de, e, şey olarak hani organizatörlerin üzerinde bir yüktü. E, son dönemlerde belediyeler e, çok agresif davranmaya başlamışlardı. Bazen hani e, çok eskilerden senin o kadar da boğaz Zıma yapışmazdı belediyeler organizatörlerin ama artık e, tamamen herhalde bilet satışlarının da dijitalize olması da bunda etkili. E, hı hı. Bu satılan cirodan tamamının üzerine bu vergi uygular hale gelmişti belediyeler. O da önemli büyük oluyordu. Bir de bir haksız rekabet de oluyordu tabii. Yani e, bu örnek olarak veriyorum bunları bağlayıcı olmadan söylüyorum. Beşiktaş belediyesi e, bu çok kuruşu kuruşuna bu verginin peşine düşerken e, Sarıyer Belediyesi'nin o kadar da olmayabiliyordu. O yüzden de Sarıyer hmm. bölgesinde konser yapan bir organizatör, ya da bir mekan hmm. e, Beşiktaş Belediyesi'ne bağlanan bir mekandan daha avantajlı hale geliyordu. E, böyle şeyler ortadan kalktı. Evet. Çok büyük bir yüktü ve çok gereksiz bir sektör üzerinde. Ee, ben hani mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendirelim. Kesinlikle. Sizin, evet, siz bunu çok dile getiriyordunuz. Buradan da hani güzel haberi de size anlatın istedim. Aslında merkezi yönetimin uygulanması için e, emrettiği ama yerel yönetimlerin de bu aldığı, merkezi yönetimden aldığı talimatla da uygulamaya geçirdiği bir sistemdi. Eğlence vermesi evet. müzik endüstrisinin üzerindeki yükü almış olundu. En azından Şöyle güzel. bir bilgi olarak vereyim hani bir e, Ataşehir'de bir konf, kon, konser mekanında e, yakın zamanda benim de içinde bulunduğum e, bir organizasyon ekibinin yaptığı yabancı bir konserde bilet fiyatları da pahalı bir konser maliyet bir olduğu için e, ilgili belediyeye e, 400 bin liraya yakın bir Rus'un ödenmişti. Bir de satışlarından şey yapıldığı bir şeydi. Yani ben o etkinlikten öyle bir para kazanmadım, hiç kimse kazanmadı mesela hani şey olarak. Çok şimdi bu durumda o, o paranın tekrar sektöre girdiği düşünün o büyüklükte bir, bir şey olduğu evet. Eşhane. Yani en azından pandemi bu kadar kötü tablo çizerken yılın sonunda güzel bir gelişme oldu. 2023'de yapılacak. Bütün yani müzik tarafını konuşuyoruz sadece. Müzik Canlı müzik etkinliklerinde, konserlerde bu vergi alınmayacak. Evet, bu da müzik endüstrisine müjdelere olsun. Diğer etkinliklerde de alınıyor. Ben sadece eskiden oradaki oranın ne olduğunu bilmiyordum. O yüzden onunla ilgili bir şey söylüyorum. Evet. Yani hepsinde kaldırıldı. Evet. Şimdi bu koca konuyu aslında çok kısıtlı bir zaman içerisinde konuşmaya çalıştık ama çok başka sorularım da vardı. Ne yazık ki zamanımız yetmedi. Ee, Serkan Fidan'a katılımı ve katkısı için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum böyle bir program yaptığınız için ve beni konut olarak düşündüğünüz için. Teşekkürler. Yılın son programında ve tüm dinleyenlerin yeni yılını kutluyorum. Diliyorum ki yeni yılda müzik endüstrisine emek veren her bir kişinin emeğini alabileceği, yasaksız, sansürsüz, ruhumuzu zenginleştirecek müzikleri duyabileceğimiz bir dünya olsun. Programda bolca pandemi dedim. 2023'te pandemi ve onun gibi felaketleri yaşamayacağımız günler olsun. Konserlerde ve festivallerde görüşmek dileğiyle. 12 Ocak'ta müzik endüstrisinin bir başka alanını çok kıymetli bir konukla sizlerle birlikte oluyor olacağım. Yeni yılınız kutlu olsun. Görüşmek üzere.